Bahsine geçmeden önceki son bah, bah, bahisler, son baplardayız. Bu gün sadedinde olduğumuz, serh etmeye başlayacağımız ve önümüzdeki haftada devam edeceğimiz konular. Vulatul Umur. Ne demek Vulatul Umur? Yöneticiler, Evliya'ul Umur işleri yönetenler, halkı yönetenler. Biliyorsunuz bu konu Ehl-i sünnet vel cemaatin imamlarının kitaplarında özel bir bölüm açarak biz insanlara, Müslümanlara ehl-i sünnet vel cemaat olan insanlara öğrettikleri çok önemli konulardan bir konudur. Selef, bu ümmetin selefi yöneticiler bahsine, yöneticiler konusuna Önem vermişler, bu konuyu kitaplarında zikretmişler, işlemişlerdir. Çünkü bu konunun aslı Allahu Teala'nın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde zikredilmiş ve biz ümmete, İslam ümmetine büyük tavsiyeler ve nasihatlerde bulunulmuştur. Eğer bu konularda yöneticiler konusunda Allahu Teala'nın kitabında zikrettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tavsiye ettiği konulara dikkat edilmezse, bunlar göz ardı edilip çiğnenirse, karşılığında çok büyük bedellerin ödeneceğini tarih boyunca okuduk ve bugün de, günümüzde de ne yapıyoruz? Görüyoruz. İnsanlar bu gibi meselelere, bu konulara maalesef duygusal olarak yaklaştıkları zaman, duygularıyla ve hisyatlarıyla yaklaştıklarında, dinin şeriatın onlara emrettiği dinin şeriatın onların onlardan yapmalarını istediği şeyin dışına çıktıklarında içinde bulundukları yaşadıkları problemlerin münkerin daha büyüğüyle karşı karşıya kaldıklarını, daha büyük problemler yaşadıklarını yine tarih boyunca gördük, okuduk. Ve bugün de maalesef ne yapıyoruz? Görüyoruz. Değil mi? Henüz yanı başımızda olan Suriyenin bugün yaşamış, olduk, yaşamış olduğu sıkıntılar, dertler aslında bu konudaki en büyük ibret. Orada bir tarafta 40 yılı aşkın bir dönem halkın başında yönetici olarak bulunan zalim, tağı kafir bir ne var sistem vardı, yönetici vardı, musaieriydi. İslam dininin yöneticilerle alakalı Hümmete tavsiyeleri neydi? İnsanlar çok açık, apaçık bir şekilde küfür görseler dahi. Bu küfrü izale edecek, küfrü ortadan kaldıracak, bu zulmü ortadan kaldıracak, ellerinde donanım, güç, kuvvet yok ise ne yapacaklardı? Bu münkere sabredeceklerdi ta ki ellerinde güçleri, kuvvetleri olsun. Çünkü bu münkeri kaldırmaya çalıştıkları zaman ortaya çıkacak olan, doğacak olan münker, yaşadıkları, yaşanan yaşanan daha büyük olacağı biliniyordu. Ama maalesef Allahu Teala'nın ve Resulü'nün Ehl-i Sünnet alimlerinin bu konudaki zikretmiş olduğu faydeler, kaideler, kurallar göz ardı edildiği için halklar sokaklara döküldüğü için bugün bırakın onlarca, yüzlerce insanı binlerce ve milyonlarca insan bu yapılan hatanın, yanlışın bedelini ne yapmakta? Ödemekte. Arkadaşlar asıl olan Asıl olan Müslümanların Müslüman hakların ne yapılması? Ee, yöneticiler tayin etmesi, yöneticiler ile yönetilmesi Yani yöneticisiz bir toplum düşünülemez muhakkak o toplumu yöneten, idare eden bir baş olması gerekir. Sahabenin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, bu dünyadan ayrıldığında onu, onun defin işlemlerini, onun gömülme işlemlerini, cenaze işlemlerinden önce ümmetin başını seçmek için, ümmetin halifesini seçmek için toplanması, bir araya gelmesi, ilim ehli tarafından şöyle denmekte. Nedir? Ümmetin, Müslüman halkların yöneticisiz kalması caiz değildir. İcma ile nedir? Yöneticilerin seçilmesi, tayin edilmesi, belirlenmesi o yöneticileri seçecek olan, tayin edecek olan topluluğa, güruha nedir? Farzdır. Biliyorsunuz rivayetlerde de gelmekte. Boynunda beyat olmadan ölen, yöneticisine beyat olmadan ölen kimse cahiliye ölümüyle ölmüştür diyor aleyhissalatü vesselam. Tabii Hadis-i Şehre'den diyorlar ki buradaki cahiliye ölümünden maksat onun yani cahiliyedeki müşriklerin işlemiş olduğu günahlar içinde günahlarla ölmüş olması. Yoksa bir kimsenin bu şekilde beyatsız ölürse kafir olarak müşrik olarak ölmesi anlamına gelmez. Evet demek ki arkadaşlar bizler topluluklar olarak, halklar olarak, vatandaşlar olarak ne yapılmamız gerekiyor? Bir yöneticiler... Yönetici tarafından yönetilmemiz, başımızda bir yöneticinin olması gerekiyor ki o toplumda ne olmasın? Kargaşa olmasın, kaos olmasın, insanların alım satımları, satışları, ticaretleri, evlilikleri, değil mi? Her şey yolunda gitsin. Eğer kargaşa olursa, eğer kaos olursa artık orada insanların hayatlarını yaşaması, hayatlarını devam ettirmesi mümkün olmaz, zor olur. Mesela... Biz en son gittiğimizde Hatay'a, Reyhanlı'ya, oradaki insanlara sorduk dedik. Bir insan şimdi Suriye'de bir tarla almak istese, bir arsa almak istese veyahut da bir ev almak istese nasıl alacak? Dediler ki tabi resmi bir şey yok. Evini satanla evi satın almaya gelen müşteri arasında ne yapılıyor? Yazılı bir sözleşme. E, tabi bunun akıbeti ne olur bilinmez. Bu savaş bittikten sonra evi satan adam hayır ben satmadım da diyebilir belki. Değil mi? Arsalarla, arazilerle alakalı tarlalarla da alakalı. Diyorlar ki yani eğer alırsan bir yerde arsa bir yerde tarla. Ne yapacaksın? Gideceksin orada o şeyin ee, tarlanın çevresine, etrafına bir tel örgü yapıp çevireceksin. Yeterli mi değil. Üstüne de gidip bir şeyler yapacaksın ki Savaştan sonra orada bir hak iddia edebilesin. Ve ki, parasını ödeyip sahibinden alıp yazılı olarak sözleşmesini yapmış olsan bile. Neden? Çünkü kargaşa var, kaos var. Yani emniyette öyle bir nimet ki arkadaşlar, kaybolduğunda, yok olduğunda insan bunun kıymetini, kadrini biliyor. Şimdi değil mi? Aramızdan birisinin cebinde 5-10 bin lirası varsa gidip araba, araba almak istediği zaman gidiyor, arabasını alıyor, değil mi? Notarda satışını yapıyor. hiç Kimse kim inkar etme şeyi yok. Ama... ...düşünsenize bir yönetici yok başımızda. Bir şey oluşmamış. Mekanizma oluşmamış. Araba almak istiyorsun. Parayı vereceksin. Arabanın senin mülkiyetine geçtiğini ispat edecek hiçbir... ...belge alacağın... ...merci yok. Ne kadar zor bir şey değil mi? Yani hayatın... ...devam etmesi... ...hayatın idame edilmesi ne olur arkadaşlar? Çıkmaza girer. Onun için... Dediğimiz gibi ilim de bunu zikrediyor. Yöneticilerin bir topluluğun üzerinde nasp edilmesi, tayin edilmesi nedir? farz aynıdır. ayındır. Tabi bunlar dünyevi kaoslardan bahsettik. Bir de ne var? Dini bazı meseleler var. Şu şekilde rivayetler var. Selef bunu çok söylüyor. Diyorlar ki ma imamu ekzara mimma yaza'ul Kur'an yöneticiyle insanların şerden yöneticiyle, yöneticinin eliyle, kılıcıyla, kanunuyla yöneticinin korkutmasıyla insanlar şerden Kur'an'ın insanları şerden uzaklaştırmasından daha çok uzaklaştırılmaktadırlar. Yani sözü çok iyi anlayın. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki içki içmeyin, yaklaşmayın. Değil mi? Cuma günü ezan okunduğu zaman diyor ne yapın? Alışverişi bırakın, namaza koşun. Şimdi mesela bizim Şeyimizi düşünün, memleketimizi düşünün. Cuma vakti, bakıyorsunuz ki herkes alıyor, herkes satıyor. Kur'an-ı Kerim okunmasına rağmen, bu alıp satanların her birinin evinde, rafında Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen, belki bu insanların çoğu bunu bilmesine rağmen, artık öyle bir hale geliyorlar ki, diyorlar ki borcumuz var, harcımız var. Halbuki o vakitte yapılan alışveriş fasittir. Yani o alışveriş sahih bir alışveriş değil. Haramdır ve sahih değildir. Ama yönetici dese ki kardeşim Cuma günü Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaktır. Cuma günü alışveriş vaktinde alışveriş yapan insanlara cezai müeyyide uygulanacaktır. Dükkanını açıp satan insanlara cezai müeyyide uygulanacaktır diye kral, yönetici, başbakan bir kanun getirse ne olur arkadaşlar? Herkes ona uyar. Kimse o vakitte alışveriş yapamaz. Demek ki söz doğru bir söz yani yöneticinin insanları günahlardan haramlardan uzak tutması Kur'an'ın onları günahlardan, sakladan uzak tutmasından daha te tesirlidir, etkilidir. Demek ki yöneticilerin tayininde toplumların başında yöneticilerin olmasında dünyevi kargaşanın, kaosun defedilmesi, ortadan kalkmasıyla yanında bir de ne var? Dini bir maslahat, <gülüyor> dini bir çıkar var. Tabii ileride gelecek. Bunlara da değineceğiz. Yani bizler halklar olarak bizler yönetilen kimseler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bunu görüyoruz. Bu ümmetin selefinde bunu görüyoruz. Sürekli yöneticilerimize ne yapacağız? Hayırlan dua edeceğiz. Yani İmam Ahmed ibn Hanbel diyor ki rahimehullah inni leedu Allah lil halife. Ben diyor halifeye, yöneticiye sürekli dua etmekteyim. Allah'tan onun için ne edilmekteyim? Bi't-testid ve't-tayyid ve't-tevfik fi'l-leyli nehar <gülüyor> Diyor gece gündüz. Gece gündüz Allah'a dua edip niyazda bulunmaktayım ki yöneticimize diyor, halifemize ne versin? Doğruluk versin, onu desteklesin ve onu muvaffak kılsın. Ve lehu zalike vâciben alayya. Diyor ki İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah ve diyor benim bu şekilde duada bulunmam Yöneticiye, Allah'ın onu muvaffak kılması için duada bulunma konusunu yöneticinin benim üzerimdeki bir hakkı olarak görüyorum diyor. Bunu bana bir vacip olarak görüyorum diyor. İlim ehli diyor ki yani eğer diyor zühd sahibi insanlar dua etmezse ne olur? Yöneticilerin salih olması, iyi insanlar olması, Allah'ın onları muvaffak kılması hakkında dua etmezlerse yöneticiler bozguncu olur, fasit olur. Yöneticilerin bozulmasıyla halkta ne olur? Bozulur. Az önce söylemiş olduğumuz rivayetteki rivayette olduğu gibi, Semerden bir onun da söylediği gibi. Yani yönetici salih kimse olursa Kur'an'ın insanlar alıkoyamadığı şeylerden ne var yönetici alıkoyar. Yönetici fasit olduğu zaman insanların arasında fesat öyle yayılır ki <gülüyor> bunun önüne geçmek çok zor olabilir. Tabii İmam Nevevi rahimahullah bizlere Yöneticiler konusunda bablar açmış. İlk bab bu emri vülatil umur bir rifki biri ayahim ve nciyhati ve şefkat عليهم ve nahi an gish ve teştidi عليهم ve ihmal mescalihim ve qaflet anhum an hawajihim. Bu ilk bab bizim yönetilenlerin halkların yöneticiler üzerindeki hakları ilgili. İmam evelahullah ilk başta yöneticilere nasihat ediyor. Diyor ki. Yöneticilerin gulâtul umurun Halklarına Yönettikleri kimselere rıfk ile Yumuşakça Hoşça davranmaları Onlara nasihatte bulunmaları Yöneticiler nasihatte bulunacaklar Yani halk vatandaş avam Kendisinin neyi, Kendisi için bazen neyin doğru olduğunu Dünyevi ve ukravi için Dünyevi ve ukravi konularda neyin daha doğru olduğunu Bazen bilemeyebilir Değil mi Şimdi bakın Toplumun yüzde kaçı sigara içiyor değil mi? Yani toplumun belki de yüzde altmışı, yüzde yetmişi şu an sigara içiyor. Ve bütün okala akıllı insanlar, aklı selim insanlar ve dindar insanlar biliyor ki bu sigara insanın vücuduna da zararlı, cebinde de zararlı. değil mi? Buna rağmen insanlar sokaklarda posul posul sigara içiyor. En akıllıyım diyen de, en akıllı olduğunu iddia etmeyen de. Ama yönetici bunu yasaklarsa eğer, ne olacak? Onların dünyaları için ve ahiretleri için onlara en faydalı olan şeyi onlara yapmış olacak. İşte buradaki İmam-ı Nevi bizlere ilk başta yöneticilerin bizlerin yöneticiler üzerindeki hakkı, yöneticilerin bizlere nasıl davranması gerektiği ile ilgili meselelere değiniyor. Ve şefakati aleyhim ve nehi an ve yöneticilerin halkını aldatmaması konusunda ve de aleyhim ve ihmal-i onlara karşı kaba, sert davranması, ve ihmali mesalihihim, onların çıkarını olan şeyleri ihmal etme konusu, vel gaflete anhum ve'an havaicihim, onların ihtiyaçlarını gidermeme, onlardan uzakta yaşama babı diyor. Rahimahullah. Tabii ileriki bablarda mesela, babul vali el-adil, adil olan yönetici babı diyor. Daha sonra da, bizimle alakalı olan meseleye geliyor Halklarla alakalı olan. Ba bu wucubu taati ulati'l-emri fi gayri ma'siyah. Günah olmayan meselelerde, maasiyet olmayan meselelerde ne yapmak yöneticilere itaat etmenin vacip olduğu ve tahrimi taati'n fi'l-ma'siyah. Günah konusunda onların bize günahı emretmeleri takdirinde onlara itaat etmenin de haram olduğu meselesine ne yapıyor? Değiniyor. Bir sonraki babda babu nehi an sualil imara Yöneticilik istememe, yöneticiliğe talip olmama babı diyor. Bununla alakalı biliyorsunuz nehiler var, yasak var. Yani bir insan böyle ne yapmayacak? Öyle atılıp da bana bir yöneticilik verin, bana bir valilik verin demeyecek. Bu şekilde ne yapıyor? İmam Ney bu konuyu yöneticilik konu, konusunu bize işliyor. Ola ki bizler de bu hadisleri okuyarak istifade ederiz. Çünkü dediğimiz gibi bu mesele çok önemli bir mesele. Önemli de bugün bugünlerde bu son dönemlerde dünyada ve İslam coğrafyasında yaşanan olaylara bakıldığında daha da çok artıyor. Bu da şer'i bir konu. Nasıl ki namazımızı, abdestimizi, dinimizi bu din bize öğrettiyse, biz halklara ve biz bizi yöneten yöneticilere nasıl olmamız gerektiğini bu din bize öğretmiş. Burada yaşanan Hatalar, burada yaşanan problemlerin bedeli çok ağır olabiliyor. Yani namazı bilmeyen, abdestli bilmeyen adamın yaptığı hatalar namazına tesir ediyor, abdestine tesir ediyor. Kendisiyle ya da namaz kıldırdı, cemaatiyle sınırlı kalabiliyor. Ama bu bahis iyi öğrenilmediği takdirde, bu bahis müdaharası edilip birbirimize nasihata ta bulunmadığımız takdirde bedeli milyonlara ulaşabiliyor. Bugün Suriye'de gördüğümüz üzere. Yani Karşısında insanların devlet var. Olayların ilk başlangıcından bahsediyorum. Devletin tankları var, tüfekleri var, uçakları var. Ve sen kadınları, küçük çocukları çıkarmışsın. Zeytin dalıyla donanımlı askere güce, askeri güce ayaklandırmaya çalışıyorsun. Onlara karşı gösteri yaptırmaya çalışıyorsun. Bunun bedelini de yine kim ödüyor arkadaşlar? Bu tanka zeytin dalıyla saldırmaya çalışan... Taş atmaya çalışan kadın, kız, çoluk, çocuk ödüyor. Yani Suriye'de bir münker vardı ama bu münkerin izale edilmesi, ortadan kaldırılması bu şekilde ne olmamalıydı? Olmamalıydı. Bunu niye söylüyoruz? Şu anda bu sözlerimiz orayı düzeltmeyecek ama bundan sonraki Müslüman halklara ne olsun? Nasihat olsun. Yani yaşanan münkeri ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunduğunda biliyorsun ki o münkerin ortadan kalkması gerçekleşmeyecek. Bilakis daha büyük bir münker doğacak. Daha büyük bir problem ortaya çıkacak. O zaman o münkere ne yapacaksın? Sabır ödeyeceksin. Evet. İmam-ı diyor ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Şu Ara sure 215. "Vahıt cenaha kelimenittaba'ake minel mu'minin. Sana tabi olan senin sana ittiba eden müminlere ne yap? Kanatlarını gel kanatlarını indir." Yani mütevazi ol. Kibirlenme, gururlanma. Yine Allah Teala diyor ki: "İnne Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsan." Allah Teala neyi emretmekte? Adalet emretmekte. Adaletli olmayı. Yani, her şeyde. Hatta ilim ehli diyor ki: "İnsan kendi nefsine dahi davranırken, kendi kendine davranırken ne yapacaksın? Adaletli olacaksın. Hanımına davranırken, çocuğuna, çocuğuna davranırken Annene, babana, çevrene, arkadaşlara davranırken, yöneticiysen halkına davranırken, evin reisi sen ev halkına davranırken adaletli olacaksın. Biliyorsunuz Amr İbn-i As, Abdullah, Abdullah ibn Amr İbn-i As radiyallahu anh diyor ki ben diyor ne yapacağım, oruç tutup sürekli oruçlu kalacağım. Geceleri de diyor ne yapacağım, namaz kılıp uyumayacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyunca çağırıyor. Diyor ki, inna li nefsike aleyke hakkâ. Senin diyor, nefsinin senin üzerinde bir hakkı vardır. hakkı vardır. Yani Senin nefsinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Kendinle muamelende bile ne yapacaksın? Adaletli olacaksın. Bu hakkı gözeteceksin. Değil mi? Ve li rabbike aleyke hakkâ. Rabbinin, seni yaratan Rabbinin senin üzerinde bir hakkı var. Bunu da bileceksin. Ve li ehliki aleyke hakkâ. Ailenin senin ailenin senin üzerinde bir hakkı var. Fa'ati kulli zî hakkin diyor ki Resulullah sallallahu Abdullah İbn Amr As. Her hak sahibine hakkını ver. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Adalet oluyor. İnşallah Allah bize cuma hutbelerinde sürekli duyuyorsunuz. İmamlar hutbede okuyorlar. İnna Allah-ı bil adli ve'l ihsan. İhsanda bulunmayı emrediyor ve ita izil qurba yakınlara vermeyi ve enha anil allah Allah Teala fuhşaa fuhşiyat Genel manada Allah Teala'nın haram kıldığı her şey. Yani zina da fuhşiyat, anne babaya kötü davranmak da fuhşiyat, akrabalık bağlarını kesmek de fuhşiyat. Enha anil fuhşaa ve'l Vel bagi. Münker. Münker olan her şey. Yani fahşa. Şeyh Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in da burada öyle diyor. Yani günahların büyük büyük olanı insanın yani ve büyük, büyük gördüğü günahlar. Zina, akrabalık bağlarını kesmek. Bunlar biliyorsunuz büyük günahlar. Vel münker ise diyor diğer günahlar. Dinin münker gördüğü günahlar allah Teala bunların hepsinden bizi ne yapıyor? Yasaklıyor, alıkoyuyor. وَاَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ Bağî ne arkadaşlar? Haddi aşmak. Bağî, haddi aşmak. Onlara zulmederek, halka, insanlara, mahlukata zulmederek haddi aşmak. Kanlarına, özlerine tecavüz etmek. Bunların hepsi nedir? Bağîdir. يَعِذُكُمْ <gülüyor> لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ allah Teala sizlere öğüt vermekte. Ola ki öğüt alırsınız. ibret alırsınız. Evet ilk hadis. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Kale semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem, yekul Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Her biriniz bir ra'i, çobansınız. Sorumlusunuz diyor. Ve güttüğünüz insanlardan, sürünüzden sorumlusunuz. allah Teala bizleri neye benzetiyor arkadaşlar? Çobana benzetiyor. Yani Bizler evimizde bir çobanız. Ne demek çoban? Sen çoban demek senin sürün var. Yanında insanlar var. Tabii sen bu sürüden bu insanlardan sorumlusun. Düşünsene, bir çoban düşünün. Adamın 100 tane koyunu var. O adam ne yapıyor? O koyunları takip ediyor. Onları otlatmak için meralara götürüyor. Ondan sonra kurttan ne yapıyor? Onları Koruyor. Onun yanında başka birisi var diyelim ama o hiç umursa, umurunda değil. Çünkü niye koyunlardan o sorumlu değil? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselam sizler diyor her biriniz çobansınız ve sorumlusunuz. Yani hesaba çekileceksiniz. Aile reisiysen ailenden hesaba çekileceksin. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendi dinimi yaşıyorum. Onlar otosunda, televizyonda dizi film seyretsinler diyemezsin. Seni ilgilendiriyor. Sen sorumlusun. Yöneticisin. Halkından sorumlusun. Yani yöneticilik o kadar kolay bir husus değil. Onları güzere davet edersen, hayra davet edersen, salih amellere davet edersen halkını ahirette ondan her birinin sevabını alacaksın. Onlara şer kapılarını açıyorsan, kolaylaştırıyorsan günahların kapısını bil ki bunun da cezasını, akıbetini Allah katında çekeceksin. Diyor ki, el i̇mam ra'in ve mes'ulun an ra'yyetihi. Diyor ki Aleyhisselam, yönetici çobandır ve mes'uldür halkından. وَالْرَجُلُ رَائِنْ فِي أَهْلِهِ وَمَسْعُولُنْ عَنْ رَائِيَتِهِ Erkek, evinden nedir? Evinin çobanıdır ve ev halkından sorumludur. وَالْمَرْعَةُ رَائِيَتٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْعُولَةٌ عَنْ رَائِيَتِهِ Kadın da evinin çobanıdır ve evindeki çoluğundan, çocuğundan sorumludur. Yani düşünün arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu din bize ne yapıyor? Bir sorumluluk yüklüyor. Bir görev yüklüyor. Her birimiz evimizde neyiz? Birer yöneticiyiz. Birer çobanız. Vel khâdimu ra'in fî mâli seyyidihî Hizmetkar da, hizmetçi de, işçi de, efendisinin, patronunun neyidir? Çobanıdır. Adam demiş ki, hizmetçisine, kölesine ve da işçisine, demiş, şu işi yap. Bu işi ona vermiş. Demiş ki sen bu fabrikanın genel müdürüsün. Bu fabrikanın genel müdürüsün. Bu adam o fabrikada olan her şeyden ne olacak arkadaşlar? Sorumlu olacak. Orada insanlara müzik açıp dinletiyorsa bundan da sorumlu. E, namaz vakti gelip namazlarını kılmalarını söyleyip nasip ediyorsa bundan da sevabını, ecrini alacak. 500 tane kişi çalışıyorsa 500 kişinin sevabını alacak. Yani bu sorumluluk bu kadar önemli bir husus. Ve kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi aleyhissalatu vesselam diyor ki hepiniz çobalsınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. İkinci hadis An-ebiya'la Ma'qal ibn-i Yesar radıyallahu anhu kal Semih'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul ma min abdin yester'ihillahu ra'iyyeten yemutu yevm yemutu wa ve gâşnü li ra'iyyeti illa harramallahu aleyhi l-cenne Burada yöneticilere aleyhissalâtu vesselam bir tehdit savuruyor. Diyor ki aleyhissalâtu vesselam Allah-u Teala bir kulunu İnsanların üzerine halkın üzerine yönetici seçer de gönderirse Allah Allah'a takdir etti falanca yönetici oldu başımıza. Başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, kral oldu, halife oldu. Diyor ki bu adam diyor öldüğünde öldüğü vakit halka, vatandaşa, insanlara insanları aldatarak öldüyse onlara kış yaptıysa Onların hakkının, hukukunu yediyse bu adama diyor cennet nedir? Haramdır. İlla Allahu aleyhi'l cenne. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Burada bir vaid var, tehdit var. Yani yönetici olmak o kadar kolay bir husus değil. Evet, hele günümüzde belki insanların gözünde olmak, insanların önünde olmak hoşa gidebilir ama bunun sorumluluğu da çok ağır. Yani bir insan yönetici olup da topluluğunun başına geldiğinde onları aldatıyorsa, onları aldatarak öldüyse diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İlla harram Allahü Aleyhi'l-Cenne. Cennet ona haram kılınmıştır. Tabi bu tür vaidleri nasıl anlıyoruz? Yani bu adam kafir olarak mı öldü? Bu hadisten bu çıkar mı? Çıkmaz. Değil mi Batır? Bu hadisten bu çıkmaz. Yani bunu nasıl tevil etmiş almen? Nasıl yani tefsir etmiş? Bu kimse İlk olarak hesapsız olarak, direkt olarak ne yapmaz? Cennete girmez. Ama daha sonradan eğer iman üzere ölen bir kimsesi, la ilahe illallah ile öldüyse cennete girer. Evet. 3. hadis Ayşe radıyallahu anha diyor ki, "Kâlet semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: 'Fi beyti haza" Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu diyor, benim evimde şu hadisleri, şu sözleri söylerken işittim, duydum. Allahümme men veliye min emri ummeti şey'en feşakka aleyhim feşfuk aleyh. Aleyhissalatü dua diyor. Bakın. Yani dedi ki yöneticilik İmam Nevi Rahim Abdullah. Şimdi bizlere ne yapıyor? Yöneticiliğin nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Daha sonra halkın Nasıl davranması gerektiğini de öğretecek. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam yöneticiler hakkında. Allah'ım diyor kim benim bu ümmetimden bir işe vali atanırsa, yönetici olarak atanırsa, yani ister bu halife olsun, ister bu kral olsun, ister cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister belediye başkanı, ister muhtar ve bunun içine bunlar giriyor kim diyor bu şekilde atanır da, ümmetin başına gelir de, ümmetimden bir topluluğun başına gelir yönetici olarak, mesul olarak, sorumlu olarak gelir de. Feşkka aleyhim halkın sorumlu olduğu vatandaşın diyor işlerini zora sokarsa, onlara zorlaştırırsa, feşfuk aleyhim Rabbim diyor. Sen de onun işlerini zorlaştır. Yani peygamberin duası var arkadaşlar. Ve men velia min emri ummeti şey'en ferafaka bihim ferfuk bihi kim de diyor benim ümmetimden bir konuda bir hususta vali olur, yönetici olur, sorumlu olursa ve o ümmetime diyor işlerini kolaylaştırırsa sen de diyor ey Rabbim onun işlerini ne yap? Kolaylaştır. Demek ki yani bir tarafta peygamberin duasını almak var, bir tarafta da peygamberin duasını almak var. Dördüncü hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatü كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء İsrail, e İsrail o kimler yönetiyordu? Tesusum siyaset yöneticilik. Enbiya peygamberler yönetiyordu. Kullama helak nabi khalfahu nabi. Her bir peygamber öldüğünde onun ardından Allah ne yapıyordu? Bir nebi bir peygamber gönderiyordu. وَإِنَّهُ لَا نَب۪يَّ بَعْد۪ي Aleyhisselatü vesselam diyor ki ama benden sonra artık benden sonra bir peygamberlik yoktur. Biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor bizlere. مَا Muhammed'un مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِنْ Ne diyor allah Teala? Muhammed diyor sizin adamlarınızdan, erkeklerinizden birisinin babası değildir. O kimdir? <gülüyor> o lakin Allah. o Allah'ın Resuludur. Ve hatemen nebiyyin. Peygamberlerin sonuncusudur. Bugün bile bu ayet bu kadar açık olmasına rağmen, net olmasına rağmen, kendilerini İslam'a nispet eden, İslam'ın onlardan beri olduğu yeryüzünde topluluklar var. Hocalarının, şeyhlerinin, liderlerinin ne olduğunu iddia edebiliyorlar. Peygamber olduğunu iddia edebiliyorlar. Değil mi? Mesela Kadiyaniye denen ...bir grup var Hindistan'da. Bunlar... ...kendi... ...hocalarının Ahmet Hakkı'da yani... ...peygamber olduğunu söylüyorlar. Belki bunları duymadınız. Belki ilk defa duymadınız. Duydun mu daha önce Ahmet? Evet. Duydun değil mi? Bunların Türkiye'de Türkçe'ye... tercüme edilmiş Kur'an meallerinin olduğunu duydun mu? Bunların yayınladıkları... ...dergilerinin olduğunu duydun mu? Yok değil mi? Bunların... Düşünün Türkiye'ye bile gelmişler. Türkiye'ye bile girmişler. Ve Türkiye'de bile... ...oluşumları var... Bu insanlar ne inanıyorlar? Ahmet Kadriyani'nin, Ulam Ahmet Kadriyani'nin peygamber olduğuna inanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ve Benden sonra bir peygamber yoktu. Mesela i̇şte İlahiyat Fakültesine bir hocanın odasına gittik. Adamın masasının üzerinde gösterdi dedi bakın bize. Üniversitedeki hocaların odasına dahi ne yapıyor? Mektuptan, şeyden, postayla meallerini gönderiyor adamlar. Türkiye'de, Türkçe mealler. Çalışıyorlar yani, gayret ediyorlar. Batıl davet, davetlerine insanları ne yapabilmek için? Çekebilmek, sürükleyebilmek için. O seyekûn-u kulefâ fe diyor ki aleyhissalâtu benden sonra artık halifelik olacak. Benden sonra ve bunlar çoğalacak diyor. Yöneticiler çoğalacak. Yani sanki aleyhissalatü vesselam bugünleri haber veriyor. Yani artık bakın her bölgede ne var? Bir yönetici var. Yani İslam ümmetini toplayan tek bir halifelik sistemi yok. Ama bu şu demek değil. Böyle olmazsa, tek bir halife olmazsa, başımızda bulunan, atanan yöneticilere, Müslüman yöneticilere itaat edilmez anlamında değil. Yani ehl Cemaat'in kurallarından bir kural da budur. Yeri gelince zikredeceğiz, değineceğiz. Şeyh Hulusi de bunu zikrediyor. Diyor ki zaruret hallerinde birden fazla ne olabilir? Yöneticiler olabilir. Tek bir halife bütün ümmeti toplayamayabilir. Çeşitli nedenlerden, çeşitli sebeplerden dolayı. Bu halde ise, bu halde de ne yapılır? Yöneticilere, baştaki Müslüman yöneticilere ne yapılır? İtaat edilir. İtaat edilir. ''Kalû ya Resûlallah, fe mâ Diyorlar ki eder peki ne yapalım ey Allah'ın Resulü. Böyle bir dönemde yaşasak böyle bir zamanda yaşayalım. Diyor ki kal evfu bi beyatil evveli fel evvel. Başak geçiş sırasına göre gelen ilk adama göre ilk yöneticiye göre ne yapın? Beyat edin. Beş beşe, yani, kim önce gelip halife olduysa o artık halifeniz olsun. Yani adam gelmiş velev ki bu da ehl sünnet ve cemaatin kaide ve kurallarındandır. Velev ki zorla gelip de kılıçla ne yaparsa, hükmü yöneticiliği ele geçirirse ve artık yöneticilik onun elinde olursa, adam gelmiş indirmiş birisini. Yönetime geçmiş ve yönetim artık onun olmuş. Bütün bakanlıklar, bütün e, sulta, güç, otorite, kuvvet onun olmuş. Artık diyor ki ilim ehli, itaat kime yapılacak? İtaat kime yapılması gerekiyor? Cevap verin. Evet. Zorla, ele bunu evet, zorla ele geçirilmiş olana yapılması Gerekiyor Böyle ki zorla gelse bile Çünkü artık ne oldu Güç kuvvet onda oldu Bütün sulta Otorite onun eline geçti Artık işler onun Yönetimi altında devam ediyor İnsanlar onun yönetiminde artık alıyorlar Satıyorlar hayat onun yönetimiyle artık idame ediliyor Biz onun Nasıl geldiğine bu saatten sonra ne yapmayız Bakmayız. Çünkü biz onu da kaldırmaya çalışırsak ne olacak? Fitne yeryüzünde kargaşa, kan akım dökül dökülmesi devam ede gelecek. Sürekli devam edecek. Evet. A'tûhum <gülüyor> hakkahum diyor ki aleyhissalatü Yöneticilerinin yöneticilerinizin sizin üzerinizdeki haklarını onlara verin. Sizden meşru olan Allah'a isyan olmayan Haletlerini onlara verin, alın. Kendi haklarınızı da sonra rivayetlerde de gelecek. Allah'tan isteyin diyor aleyhissalatü vesselam. Yani işinizi ahirete bırakın. Bakın, çok açık hadis. İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği muttefakun aleyh hadislerde. Yani kendi hakkınızı nereye bırakın? Allah'a bırakın. Allah Resulü vesselam biliyor ki Fitne, öyle kötü bir şey ki, değil mi? Eşeddu minel katıl. Öldürmeden daha şiddetli. Eğer halklar, eğer insanlar haklarını kalkıp da direkt yöneticilerinin yakasına yapışarak talep ederlerse ne olur? Çok büyük fitne olur. Onun için Aleyhisselatü Vesselam rivayetle geliyor. sahibi bir rivayet. Diyor ki, sizlerden birisinin diyor, sultana, yöneticiye, padişaha, başbakana masiyatı varsa... Onu diyor apaçık söylemesin. Ne yapsın? Yaklubihi <gülüyor> diyor. Onunla baş başa kalsın. Elinden tutsun. Ona diyor nasihat etsin. Eğer diyor o nasihati kabul ederse yapmış olduğu nasihatini kabul ederse o, o yönetici ne güzel. Etmezse üzerine düşeni yapmış olur zaten diyor. Sen üzerine düşmüş olanı yaparsın. Çok önemli bir hadis arkadaşlar bazıları bu hadise şu hadislerin şey yapabiliyorlar karşı çıkabiliyor ne diyor en büyük, en büyük cihat, cihat. Evet. zalim, hükümdar zalim hükümdarın yani. yanında. yanında inde hakim evet. el cair zalim hükümdarın yanında ne yapmak onu söylemek hakkı söylemektir bu hadisler bu hadis birbirine aykırı değil arkadaşlar sen eğer gidip yanında inde diyor Hakime söylüyorsan, bunda bir problem yok ama hakimden uzak, sağda solda, vaazda, kürsüde, minberde, gazetede, şurada, burada onun hakkında atıp tutuyorsan, konuşuyorsan sen ne yapıyorsun? En büyük cihatı yapmıyorsun. En büyük, en büyük gıybeti yapıyorsun sen. Aleyhisselatü Vesselam burada ne diyor? Bakın, hakkınızı Allah'a sorun. diyor. Allah'a bırakın. Ves'elu Ves'elu Allah'a lezîlekum fe innallâhâ sâiluhum ammâ ister'ahum. Zira allah Teala bu yöneticileri ne yapacak? Yönetimine vermiş olduğu insanların hakları da sorguya çekecek, suale çekecek. Siz diyor Allah'a bırakın. Başka rübetlerde Sayın Müslümdeki yani genel rübetler Öyle ki diyor, sırtına bulsa yönetici, elindekini alsa ne yap? İşit ve itaat et. İşit ve itaat et. Yani İbn-i bakın. Ben diyor gece gündüz yöneticiye dua ediyorum ve bunun Böyle bu bu doğada bulunmamın, yöneticimin benim üzerinde bir hakkı olduğunu düşünüyorum." diyor. Ahmet i̇bn Han belki çok büyük zulme uğramış. Yöneticiler tarafından. Değil mi? Kırbaçlanmış. Hapsolmuş. Hadis rivayet edilmesi yasaklanmış bir adam. Ama neyle konuşuyor? Peygamber tavsiyesiyle konuşuyor. Bizler ufacık bir şey olduğu zaman, yöneticiler tarafından hakkımız yendiği zaman ne yapıyoruz? Dünyayı? ayağa kaldırıyoruz. Niye? Çünkü biz nefsiyi düşünüyoruz. Çünkü niye biz dünyevi tutkularımızın arzularımızın peşine takılmış gidiyoruz. Şayet gerçekten dini düşünseydik ne yapardık? Ahmet ibn de yaptığı gibi. Peygamber Aleyhisselamın daha önce tavsiye ettiği gibi. Hakkımızı Allah'a bırakır. Onlar için doğada bulunurduk. Evet. Beşinci evet. hadis An'aiz ibn Amr radiyallahu anh'u ennehu dakhala ala ibn-i Ziyad fekalehu ey bunay inni semu'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul inne şerrel ri'a el minhum. Evet. Diyor ki bu hadiste aleyhissalatü vesselam yöneticilerin diyor en şerlileri yöneticilerin en kötüleri kimlerdir? El İnsanların işlerini yerle bir eden, işlerini zora sokan kişilerdir. فَاِيَّاكَ اَنْتَكُونَ مِنُمْ Sakın adı diyor onlardan olma. Yani Allah katında yani bir yönetici zalim ise bir yönetici insanların işini zora sokuyorsa, onlara zulmediyorsa bunun Allah katındaki durumu çok kötü arkadaşlar. Ve insanların en şerlilerinden bir tanesi de bu yönetici. Ama bunu söylerken Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın bizlere olan, halklara olan tavsiyesinde gözümüzün önünde sürekli bulundurmamız gerekiyor ki, yeryüzünde fitne olmasın, yeryüzünde kan, Müslüman kanı akmasın. Bu baptaki son hadis <gülüyor> an Ebi Maryam el-Ezdi radıyallahu anh ennehu kâle li muaviye semih'tu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. muaviye dedi ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu men velâhullâhu şey'en min umûril muslimin Allah kimi Müslümanların bir işinde Müslümanların başına geçirirse fahtecabe dun haacetihim ve haltihim faqrihim onların ihtiyaçlarını onların muhtaçlıklarını onlara vermekte imtina ederse adam yönetici olmuş. Onlara vermesi gereken şeyler var. Vermiyor. Bunun karşılığında da el ceza u min amel yaptığın amele karşılık yaptığın amelin karşılığını yaptığın amele göre alırsın. Sen yönetici olup da halkın hakkını vermiyorsan ilki karşılığını ne alacaksın? Allah Allahu Teala'dan hayır almayacaksın. Diyor ki hadiste anlatırsam ihtiyacın Allah'udunu hajatihi ve, ve Allah Teala kıyamet günü ne yapar? Onun ihtiyacını, onun muhtaç olduğu şeyi ona vermekten imtina eder. Onu ne yapmaz Allah Teala ihtiyacına, istediği şeye ulaştırmaz o yönetici. فَجَعَلَ Muaviye رَجُلًا ala حَوَى اِجِنَّاسِ Bunu duyan Muaviye ne yapıyor artık? Özel bir adam atıyor, radıyallahu anh. Özel bir görevli tayin ediyor. Bu kişi insanların ihtiyaçlarını takip ediyor. Nelere ihtiyaç var halkın, yöneticileri. Onları ne yapsın diye? İhtiyaçlarını yerine getirsin diye. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكِ اَشْهَدُ لَا اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ